Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah aramızda selamı yaysın aramızda selamı Allah'ın istediği şekilde yaygınlaştırsın kardeşliğimizin artmasına, muhabbetimizin artmasına vesile olsun o selamda darus selam da olan cennetin o güzel yurduna inşallah bizleri yürütsün derdimiz Allah'a kul olma onun dışında bir derdimiz yok olmamalı da Allah bizi kendisine kul olarak yarattı. Yaratılış amacımız başka bir şey değil. Abdullah olmak hepimizin asli vazifesi ve asli görevidir. Ama ne yazık ki kullar olarak bizler unutmak tabiatımızın bir parçası olduğu için birçok şeyi unuttuğumuz gibi kulluğu da unutuyoruz. Allah'a kul olma gibi asli vazifemizi başka değersiz şeylerle değiştiriyoruz hal böyle olunca da yeryüzünün en güzel kulları en has kulları en ideal kulları olan sahabi efendilerimizle aramızdaki bağı sürekli canlı tutmak durumundayız çünkü onlar Allah'a kul oldular öyle kul oldular ki Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldular. Rıza makamını elde etmiş başka bir nesil yok. O nesli vahiy tasdikledi. Doğrularını, güzelliklerini tasdik etti. Eksik bıraktıkları şeyleri uyardı. Noksanlarını tamamlamaları için Allah onları bazı ayetlerle ikaz etti. Hal böyle olunca kıyamete kadar gelecek olan ve vazifesi kulluk olan her Müslümanın asli müracaat kaynaklarından bir tanesi de sahabi nesli olmalıdır. Eğer Abdullah olmayı biz en ideal man manada öğrenmek istiyorsak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide nesli sürekli canlı tutmalı, sürekli onların iman mücadelelerini anlamalı, sürekli onların hayatlarının üzerinden kulluklarımızı yeniden gözden geçirmeli, sürekli onların iman noktasındaki o kametlerini doğru bir biçimde anlayıp onları bugüne taşımanın gayretini vermeliyiz. Vallahi benim amacım sizi uyutmak değil zaten bin yıldır İslam ümmeti uyuyor bir de ben sizi maziye götüreyim. Sadece asrı saadet diyeyim. Ah vah ne iyi adamlardı ne büyük adamlardı diyeyim. Sonra buradan dağılıp gidelim. iş bitsin. Yok öyle şey. Eğer ben onu yaparsam beni taşlayın. Böyle yapanları da artık dinlemekten vazgeçelim. Vallahi zaman kısıtlı. Ömür dediğimiz şey buzun güneşin önünde eridiği gibi eriyip geçen bir sermaye ve biz her gün Allah'a karşı olan vazifelerimizi yapamamanın ızdırabı altında inleyip bu manada hayatlarımıza yeniden çeki düzen vermemiz gerekirken başka şeylerle uğraşırsak yazık olur bize Onun için 82 il 82 sahabi projesi ortaya çıktı sizi maziye götürecek ama mazide bırakmayacak. Maziden öğrendiklerinizi bugüne bu hale taşıyıp yeniden adımlarınıza ayar çekmek için. Yeniden o güzel kulların örnekliğinde kulluğu yaşamak için. Yeniden iman mücadelesini onlar gibi hasbi bir biçimde hiçbir hesabı şeyi katmadan... Yürekten ve ihlasla yapmanın yollarını bulmak için. Allah bundan geri koymasın bizi inşallah. Peki Muş'ta niye Abdullah İbni Mesud dedik? Bazı yerde kabirde o kabirleri olan sahabileri anlattık. Bazı yerde makamları olanları anlattık. Bugün 26. programımız burada. Onun da bir sebebi var. Muş, Anadolu topraklarının orta yerinde olan bir il olarak... Hazreti Ömer döneminde İslam'la tanıştı. Arkadaşlara dedim ki beni bir kalenin olduğu yere götürün. Kale falan yok orada şimdi biliyorsunuz kale mahallesi diye bilinir ama kale kalmamış. O kale İslam'ın tevhid sembolü olan ezanın ilk okunduğu yermiş. Niçin o tepeden okunmuş o tepeye çıkınca daha iyi anladım ben. Muş ayaklarınızın altında. İslam'ın o tevhid sembolünü sahabi burada Habib İbni Mesleme'nin komutasında buraya gelip buradan Erzincan üzerinden Erzurum'a ulaşan o iman ordusunun vesilesiyle duymuş. ezanı Muhammed'i o günlerde burada çağlamış. Madem burası bir kaleyle meşhur olan bir yermiş tarihte tevhidin sembolü olan o güzel çağrı da ashabın diliyle burada çağlamış. Dedim öyle bir sahabiyi anlatayım ki Muş'ta hem tevhidi öğrenelim hem ezanı öğrenelim hem iman mücadelesini öğrenelim hem buralarda var olan o ruhu yeniden diriltmenin yollarını ve imkanlarını bir kez daha tespit edelim. Onun içinde Abdullah İbni Mesud dedik. İnşallah. İsabet kaydetmişiz. Buradaki bu teveccüh de o isabetin aslında bir yönüyle tasdikidir. İki sözünü aktaracağım size. Abdullah İbni Mesud'un sözlerinden biri direkt bana kendi nefsime söyleyerek aktaracağım. İkinci sözü de hem kendime hem sizlere bir yönüyle tekrardan bazı şeyleri gözden geçirmemize vesile olsun diye aktaracağım. Diyor ki İbni Mesud radıyallahu anh, herkes güzel söz söyleyebilir de sözleriyle amel eden Mesud olur. Allah beni amel edenlerden etsin. Gönülden amin deyin korkmayın. Allah sizi de amel edenlerden etsin. Sadece bizi bilgi taşıyıcısı etmesin. Bilginin hamalı etmesin inandığını söyleyen söylediğini yaşayan o her biri birer amel kahramanı olan sahabi gibi etsin. İkinci sözü i̇bn Mesud'un diyor ki ashabın yolunu takip ediniz. Öyle zamanlar gelecek ki Kur'an'ı çok okuyacaksınız ama az amel edeceksiniz. O zamanda yaşıyoruz değil mi? Bakın okuyoruz Allah kabul etsin. Hatimler üzerine hatimler indiriyoruz. Tatbik var mı? Kur'an ne kadar hayatımızda ahkamı ile amel eden, ahlakı ile ahlaklanan kaç tane Kur'an adamı var içimizde? Onun da sorgulaması yapılmalı. Yeniden Kur'an'ın insanları olabilmek, vahyin gösterdiği o pınardan yıkanıp, Cahiliyeye ait, şirke ait ne varsa hepsini hayatından söküp çıkaran birer tevhid kahramanı olan sahabi gibi o Kur'an'la haşır neşir olan insanların ortaya çıkmasının yolu da yöntemi de Kur'an'ın adamları olan her biri dağdan adamlar olan her biri dağ gibi adam olan Ashabın yolundan yürümektir. Onun için i̇bn Mesud kendisi de bir sahabidir. Öyle olmasına rağmen ashabın yolundan gidiniz. O yolu takip ediniz diye sahabeyi işaret etmesi bizim için üzerinde durmamız gereken bir konudur. Rabbim bizleri onların yolundan ayırmasın inşallah. Tevhid kahramanı diyeceğiz. Ve İbni Mesud'un hayatını biraz bu çerçevenin dahilinde anlayacağız. Çünkü Abdullah İbni Mesud'un hayatı öyle bir, bir buçuk saate sığacak bir hayat değil. Öyle bir hayat ki bugün hangi tefsir kitabını açsanız, hangi kıraat kitabını açsanız, hangi hadis kitabını açsanız, hangi fıkıh kitabını açsanız, hangi kelam kitabını açsanız, Kale İbni Mesud. Radiyallahu anh der ondan bir şey okursunuz. Alimlerden, fakihlerden, müştehitlerden, muhaddislerden birisidir o. Dolayısıyla biz bugün İbni Mes'ud ve ilim deseydik onlarca şeyi konuşmak durumunda kalacaktık. İbni Mes'ud ve fıkıh deseydik. Onlarca şeyi konuşmak durumunda kalacaktık. i̇bn Mesut Mesud ve hadis deseydik, rivayet ettiği hadis sayısı 848'dir. O hadislerinin üzerinden, o rivayet üzerinden, rivayetlerindeki hassasiyet üzerinden saatlerce bu bahisleri göz önüne alıp konuşmamız gerekirdi. Onun için bunları yapmayacağız. Yapmaya gücümüz yetmez. Sadece biz, Tevhid kavramı üzerinden Abdullah İbni Mesud'u anlayacağız. Sadece bir kavram üzerinden tevhidin yeniden anlaşılmasını adı Abdullah olan tadı da Abdullah olan bir sahabiden Abdullah İbni Mesud'dan öğrenmeye çalışacağız. Peki tevhid nedir? Çeşitli tanımlar yapılır. Ben aklınızda olmak, duracak bir tanım vereyim size. Bir olanı birlemektir. Allah birdir. Onu tasdik etmenin adı tevhiddir. Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı nedir? Bakın bir buçuk milyar hatta sayı 1.7'ye ulaşmış. Sayımıza bereket sayı çok. Allah inşallah keyfiyetimizi de arttırsın. O sayımıza uygun bir biçimde. Ümmetin en acı Tarafı bugün vahdet gibi olması farz olan bir şeyden mahrum olmamızdır değil mi? 1.7'yiz ama paramparçayız. Tesbih taneleri gibiyiz. İsrail gözümüze baka baka bir Muharrem ayında 3-4 sene önce yine bir muharrem ayında yine Kerbela'ya yaklaştığımız dönemlerde Gazze'yi bombalamıştı. Yine aynısını yapıyor. Bir buçuk senedir, iki senedir neredeyse Suriye'de kan akıyor. Hepimiz sadece seyrediyoruz. Arakan'da neler olduğu halimiz ortada. Her gün bu topraklarda, bu coğrafyada sizin yaşadığınız, Selahaddin Eyyubi'nin torunlarının yaşadığı bu topraklarda kan var, gözyaşı var, inkar var seyrediyoruz. Ve dünyanın dört bir tarafında bu zulüm var, bu sıkıntılar var. Müslümanlar olarak bir şey diyemiyoruz. Niçin vahdet halinde değiliz de onun için? Herkes avcundakini koruyor. Onun peşinde de onun için. Peki biz vahdeti nasıl sağlayacağız? Aslında vahdetin sağlanması da tevhidle alakalıdır. Vahdet sosyal hayatta tevhiddir. Tevhid bireysel hayatta vahdettir aslında. Bir olanı birlemek. Bir olanın etrafında birleşmektir. Bir olanı birlemek olmazsa hayatımızda bir olanın etrafında nasıl birleşeceğiz Allah aşkına? Biz onun için tevhidi anlayıp içselleştirdiğimiz zaman sosyal hayattaki tevhid olan vahdete de yaklaşmanın bir vesilesini aslında bulmuş olacağız. Ya da en önemli yolunu tespit etmiş olacağız. Peki bir olanı birlemesek ne olur? Bir olanı ikileriz Allah korusun. Üçleriz dörtleriz onun adı da şirk olur. Ya tevhid ya şirk ortası yok bunun. Onun için o gün o iman edenler Resulullah'ın sözünü ve sedasını dinleyip de iman edenler Kulu la ilahe illallah tuflihu sözünü duyduklarında La ilahe illallah deyin. Kurtulun sözünü duyduklarında. La diyordular bir şeylere. Hayatlarında bir şeyler değişiyordu. İllallah diyordular. Hayatlarında bir şeyler değişerek. Allah hayatlarına hakim oluyordu. Ve hayat tevhidin gölgesi altında şekilleniyordu. Ne oldu bize? La diyoruz hiçbir şey yok. İllallah diyoruz yine bir şey yok. Demek ki biz içini boşalttık. O Bilal La ilahe illallah dediği için kızgın taşın altına girmişti değil mi? Onun karşısında Ebu Leheb o Kelime-i e demediği için Tebbet süresinde yerden yere vurulmuştu. La ilahe illallah dediği için Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'i Sıddık olmuş, övülmüş, sadakati tasdiklenmiş, Ebu Cehil ise ümmetin firavunu diye isimlendirilmişti. Ama bugün biz söylüyoruz, çok da söylüyoruz, kelimeleri çok ucuza kullandığımız gibi ağırlığı olan bu kelimenin de bu güzel cümlenin de içini boşalttığımız için bir türlü gerekli orandaki o tesir hayatlarımıza yankı bulmuyor. Eğer la ilahe illallah doğru dürüst deseydik tevhidin üç alanını da hayatımızda inşa ederdik. Tevhid dediğimiz bina böyledir. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid bunları inşa ederdik. O zaman La ilahe illallah dememiz gerçek manada Aynen sahabenin dünyasında olduğu gibi bizim hayatlarımızda da olurdu La ilahe illallah derdik uluhiyette tevhid olurdu Anlamı Allah'tan başka ilah yoktur olurdu La ilahe illallah derdik rububiyette tevhid olurdu Allah'tan başka Rab Hüküm koyan Kanun koyan terbiye eden yoktur derdik. Ubudiyette tevhid derdik. La ilahe illallah dediğimiz için ibadet edilecek yalnız Allah'tır der. Allah'tan ister gibi başkalarından istemezdik. Dua için ellerimizi sadece Allah'a açardık. Ümitte korkuda Allah'la Başka bir varlığı bunun adı ne olursa olsun ortak koşmazdık. O alanı paylaşmazdık. Eğer biz tevhid diyeceksek bunları dememiz gerekirdi. Çünkü tevhid kahramanları bunları dedikleri için tevhid kahramanı oldular. Onun için biz Abdullah İbni Mesud'un üzerinden bu kavramı bu söylediklerimin ışığında ve zemininde anlamaya çalışırsak o büyük insan, o sahabe içerisinde parmakla gösterilen yiğit insan bugün bize çok şey söyleyecek. O söyleyecek inşallah ben de söyleyebilirim, size yansıtabilirim. İnşallah siz de benim yansıttıklarımı anlayabilirsiniz. Allah hepimize bunları nasibeylesin inşallah. Abdullah İbni Mesud Mekkeli değil. Huzeyl kabilesinden Mekke'ye köle olarak geliyor. Babası Mesud bin Gafil İslam dönemini görmeden vefat ediyor. Şirk üzere de öldüğü söylenir. Annesi Ümmü Abd binti Abdûd Huzeyl kabilesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinden iman şerbetini içecek bahtiyar bir kadın Efendimizden birkaç hadis rivayet edecek Bugün Hanefilerin kıldığı vitir namazını rivayet eden hadisi de o bize ulaştıracak Onun bir de kardeşi var çok tanınmaz ama Uhud'un ashabından Habeşistan hicretine katılan iman ehlinden bir isim Utbe İbn Mesud Böyle bir aile o aile baba erken yaşta öldüğü için Abdullah İbni Mesud çocukluktan beri evini geçindirmek için çobanlık yapan birisi. Doğum tarihi miladi 592. 592 deyince ne demiş oldum nübüvvetten 22 yıl önce doğmuş. Yani nübüvvet günlerinde 18 yaşında bir delikanlı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanıştığı zaman da o yaşlarda. İbn-i Sa'd tabakatında onun nasıl iman ettiğini bize anlatır. Başka kaynaklarda da biraz detay vardır. Ben ikisini harmanlayarak size anlatayım. Çobanlık yaptığı günlerin birinde... Ukbe İbni Ebi Muayt isimli adını çokça duyduğunuz siyerin sayfaları içerisindeki o zatın ki biliyorsunuz müşrik liderlerden birisiydi. O zatın koyunlarını otlatırken imanın sadası ve sesi duyulmaya başlanmış o günlerde iman edenlerin sayısı bir avucu geçmiyor. Hatta İbni Mesud kendisi ben iman eden altıncı isimim diyor. Onu doğrulatma imkanımız yok bilemiyoruz o günkü sayıları tam anlamıyla tespit etmek kolay değil çünkü. Böyle bir tablo olduğu zaman Abdullah ibni Mes'ud koyunlarıyla ilgilenirken Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebu Bekir onların yanından geçiyorlar. Efendimiz selam veriyor i̇bn Mesud o selamı alıyor. Biraz orada ayaküstü konuştuktan sonra bu koyunlardan bir tanesinden süt sağmam için müsaade eder misin? diyor efendimiz. Hayır diyor. Ben emanetçiyim. Benim olmayan bir şeyi niye vereyim size? Efendimiz çok hoşlanıyor. Emin bir peygamberin Emniyeti o gün, o yaşta yansıtan bir delikanlıyı görmesi Efendimiz'i çok sevindiriyor. Peki diyor sağılmayan, kısır olan bir koyunun var mı? Var diyor. Onu sağmama müsaade eder misin? İbni Mesud diyor ki kısır olandan süt mü olur? öyle bir şey olmayacağı için izin vermek istemez ama efendimiz kısır değil mi bırak ben bana sağayım diye izin istiyor. İbn Mesud veriyor. Oturuyor efendimiz o kısır koyunun önüne. Kıpır kıpır dudaklarından bir şeyler okuyarak koyunu sağmaya başlıyor. Koyundan süt akıyor. Efendimiz kendisini izleyen İbn Mesud'u da o halde görmüş. Kendisi içiyor, Hazreti Ebu Bekir'e de ikram ediyor, İbni Mesud'a da ikram ediyor o sütten. O anda İbni Mesud'un söylediği bir söz var. Allah aşkına şöyle bir aklınızda bu tabloyu tahayyül edin. Böyle bir hadise ile karşılaşsaydınız nasıl bir tepki gösterirdiniz? Muhtemel tepkileri ben size söyleyeyim. Bir, ortada bir mucize var anında o mucizenin büyüsüne kapılır. Şok yaşardınız. İbn Mesud'da böyle bir şey yok. O mucizeden hiç etkilenmiyor. İki. Bu insanlar sihirbaz. Baksana kısır olan koyunu sağdı diye içinizden geçirir. Belki de korkardınız. İbn Mesud bunu da söylemiyor. 3. Bir sihir var o gün peygamber olduğunu bilmiyor onun mucize olduğunu bilmiyor sihir diyelim hayran olur derdi ki bana da öğret bu sihri ben de yapayım ben çobanım bazen bu işi yapayım derdi onu da demiyor. Ya ne yapıyor bakın hani derler ya yedisinde neyse adam yetmişinde de aynıdır yedisine ait bir tepki. Efendimiz'e dönüp diyor ki o okuduğun şeyler neydi onları bana öğretir misin? Orada kitlendiği şey nedir İbni Mesud'un dikkat ettiniz mi? İlme kitlenmiş. Okuduğun şey neydi onu bana öğretir misin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sözü şu. Sen ne de meraklı bir gençmişsin. O anda o merak... Efendimiz'in de hoşuna gidiyor. Hani Üstad Bediüzzaman'ın bir sözü var ya merak ilmin hocasıdır der Üstad. Merak ilmin hocasıdır. Merak etmiş orada onu soruyor. Efendimiz de ondan memnun oluyor. Oturtuyor o 18 yaşındaki delikanlıyı karşısına imana ait, İslam'a ait o an ilk günlerde ne varsa söylüyor. Bir rivayete göre o anda. Bir rivayete göre arkasından birkaç gün sonra Abdullah İbni Mes'ud iman ettiğini ikrar ediyor. Ve o güzel halkanın sakinlerinden, genç delikanlarından biri oluyor. İbni Mes'ud için yepyeni bir süreç başladı. Artık o anasının evinde değildir. Sabahtan akşama kadar Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde yani o Nübüvet potasında, yani o nebevi mektepte, yani Darul Erkam'dadır. Darul Erkam'ın en gözde talebelerinden ve en gözde muallimlerinden bir tanesidir. Aleyhselatü vesselam efendimiz Mekke'de kurduğu o iman mektebinde ilk muhataplarına bir avuç onlar, ilk muhataplarına üç şey öğretiyor. Sağlam bir akide inşa ediyor zeminde. Akıllarını eğiterek kavramların inşasını onların zihin dünyalarında kuruyor. Onların ruhlarını inşa ederek iradelerini sağlamlaştırıyor. Kur'an'ı bir ahlakın hayatlarına hakim olması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ve Abdullah İbni Mesud da. Bu üç basamaklı eğitimin en güzel talebelerinden bir tanesidir. Hatta bazı sahabilere hocalık yapan birisidir. Beş yıl bilafasıla aralıksız Abdullah İbni Mesud'un Darül Erkam'da yaptığı budur. Efendimiz de beş yıl boyunca aman kimselere karışmayın. Cemaatle fazla namaz kılmayın, göze çarpmayın. Zaman şimdi çekirdek kadronun inşasının zamanıdır. Zaman şimdi imanın içselleştirilme ve temsiliyet ile insanlara gösterilme zamanıdır. Deyip hep temkini, hep ihtiyatla davranmayı tavsiye etmiştir. Ama 5. yıl Cibril-i Emin, Muhammedul Emine aleyhissalatü vesselam bir süre getiriyor. O süre Darul Erkam'a gelince aleyhissalatü vesselam efendimizin yüreğinden şöyle fırtınalar kopuyor. O sürenin şokunu yaşıyor efendimiz. Ashab'a okuyor süreyi sonra soruyor kim bu süreyi Kabe'nin avlusunda Mekke müşriklerinin yüzüne karşı okuyacak ses yok. Biraz sonra bir el kalkıyor ayağa havaya o elin sahibi Abdullah İbni Mesud. Efendimiz diyor ki otur diyor sen olmaz. Olmaz sen niye? Abdullah İbni Mesud sahabe içerisinde onun da affına sığınarak söyleyeceğim. En cılız, en çelimsiz, en zayıftır o an orada bulunanlardan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim daha iyi anlayacaksınız. Hazreti Ömer bir yere oturuyor. O da önün, onun önünde ayakta. Diyorlar ki ikisinin boyu da aynı. Hazreti Ömer oturmuş İbni Mesud ayakta boyu o kadar. Bu kadar boyu var. Hatta bir gün Mekke'de bir hurma ağacının üzerine çıkmıştır ya da bir kayanın üzerine sahabe gülmeye başlamıştır aşağıdan. Efendimiz niye güldünüz diye sormuştur. Ya Resulallah baksana İbni Mesud'a onun bacakları bizim kolumuz kadar ince zayıf birisi. Ne demiştir biliyor musunuz Efendimiz? İki rivayet ikisini de aktarayım size. Gülün gülün o güldüğünüz ayaklara Allah cehennemi haram kılmıştır. Bu bir cennet müjdesi Efendimizin lisanıyla. Başka bir rivayette onun o bacakları Uhud dağından daha kıymetlidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ikinci rivayeti ihtimal ki Medine'de söylemiştir. Böyle biri böyle olduğu için Aleyhissalatü vesselam efendimiz onun o zayıf halinin Mekke müşriklerinin saldırısının altında ezileceğinin korkusuyla. Çünkü ayetleri o gün Kabe'nin avlusunda haykırmak Mekkelilerin tepkisiyle fiili saldırılarıyla karşı karşıya kalmaktır. Bundan dolayı istemiyor ama İbni Mesud ısrar ediyor. Burada size bir şey daha söyleyeyim. İbni Mesud Darul Erkam'a geldiği o günlerde daha bekar, evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi değil. Efendimiz ona bir künye veriyor. Künyesi nedir biliyor musunuz? Ebu Abdurrahman. Niye bu künye kimse anlamıyor. O gün inen ayetler hangi ayetler? Rahman Suresi. Rahman Suresi'ni okuyacak Kabe'nin avlusunda Rahman suresini indiren Allah'ın o ayetlerini insanlara duyurarak Ebu Abdurrahman olacak. Yani Rahman'ın kulunun kullarından birinin babası olacak. Aslında bir yönüyle o ayetin mesajlarına o gün orada babalık yapacak. Bilemiyoruz niçin söylemiş ama böyle de güzel bir tevafuk var. Ayetleri Efendimiz'den dinliyor ezberliyor. Varıyor Kabe'nin avlusuna. Başlıyor okumaya. Errahman. Allemel Kur'an. Halakal insan. Onun o güzel sedasıyla. Okudukça Mekkeliler toplanıyorlar. Ne olduğunu anlamaya başlayınca saldırı başlıyor. Tekme. Tokat artık ne verdiyse Allah kan revan içinde yerde halen okuyor. Bayılana kadar da okumayı devam ediyor. O halde taşınıyor Erkam'ın evine. Kan yüzünden gözünden vücudundan akmış bir halde. Mekke'nin müşriklerinin tekmelerinin altında inlemiş bir halde. Öyle bir halde bayılmışken arkadaşları tarafından Erkam'ın evine götürülünce gözünü açınca aleyhisselatu vesselam efendimiz başının ucunda. Ey Abdurrahman Ebu Abdurrahman ben sana demedim mi sen zayıfsın dayanamazsın Mekke'nin baskılarına niye gittin demiş. Söz nedir biliyor musunuz? Ya Resulallah. İzin verirsen eğer vallahi ikinci kez giderim. Allah'a yemin olsun ki bana tekme atan, ayakları altında beni ezen o insanların şimdiye kadar bu kadar küçüldüklerini hiç görmemiştim. Dayak yiyen o, dayak atanların küçüldüğünü söylüyor. Niye böyle bir söz? Bir sıkıntı mı var bu sözde? Neden Hazreti Abdullah İbni Mesud böyle bir sözü söylemiş olsun? O tekmeler altında ezilirken normalde bizim bakış açımızdan olsa zillet halinde olanı olmalı. Ama eğer siz Darul Erkam'ın talebesiyseniz, eğer siz kavramlara onun bunun dediği anlamları değil de Allah'ın ve Resulünün dediği anlamları yüklemişseniz el sokaktaki istikbal deyince başka bir şey anlar siz başka bir şey anlarsınız. Kar halka göre başkadır ona göre başkadır kazanç başkadır ona göre başkadır İzzet, zillet bunların hepsi Erkam'ın evinde kavramları inşa ettiren birine göre başkadır. İbni Mes'ud da böyle biridir. Öyle olduğu için o çok iyi anlıyor. Tekmeler altında bile olsa. Aziz olan o, zelil olan ise ona tekmeler atan onlar. Tabi Efendimiz izin vermiyor. Baskılar, işkenceler çoğalıyor. Nübüvvetin 5. yılından bahsediyorum size. Abdullah İbni Mes'ud. 17 kişilik küçücük iman kafilesinin içerisinde Habeşistan'a doğru Hazreti Osman'ın rehberliğinde gidiyor. O günkü gidenler 12 erkek 5 tane kadından oluşuyor. İçlerinden bir tanesi de Abdullah İbni Mesuttur. 3 ay sonra biliyorsunuz geri dönecekler yalan bir haber üzerine. Bu sefer 1 yıl sonra 101 kişi gidecek. 85 erkek 16 kadın. Gidenlerden ikisi İbni Mes'ud ve onun kardeşi Utbe. Varacaklar oraya Habeşistan'a iman adına. Tevhide leke sürmeme adına. La ilahe illallah'ın altını doldurma adına. O iman cümlesine bedel ödeme adına gidecekler. İbni Mes'ud bir müddet sonra dönüp gelecek. Kardeşi orada kalacak. İbni Mes'ud o günler gelecek Mekke'nin o işkenceleri altında inleyecek. Artık Mekke imanın o mesajlarına yataklık edemeyince artık taifte de bu iş olmayınca aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesrib'e doğru sahabenin yönünü çevirince Abdullah İbni Mesud da Yesrib'e yani daha sonraki adıyla Medine'ye hicret edecek. Mescid-i Nebevi inşa edilince ve vesselam Efendimiz biliyorsunuz ensar muhacir kardeşliğini yapacak. O kardeşlik Mekke'de de vardı. Mekke'de Efendimiz Abdullah İbni Mesud'u Zübeyir bin Avvam'a kardeş kılmıştı. Medine'ye geldiler Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimi kime kardeş kıldı biliyor musunuz? O kardeş kılınma hadisesi öyle rastgele olan bir şey değil. İki tarafı da iyice inceleyin büyük bir olaydır o ve efendimiz aleyhissalatü vesselam seçtiği muhacir de seçtiği ensar da birbirlerini tartan insanlardan oluşturarak yapıldığını göreceksiniz. Abdullah İbni Mesud büyük bir alim, büyük bir fakih, büyük bir muhaddis. Ona seçilen ensar kardeş de öyle. Kim? Muaz İbni Cebel. Onu ona kardeş kılıyor. Ve öyle bir kardeşlik destanı yazıyorlar ki bu iki alim o günden sonra da kendilerini hep birbirlerine hayran bırakıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz i̇bn Mesud'un ilme olan merakını, zekasının çok ileri düzeyde olduğunu ve bu manadaki kabiliyetini görünce Mescid-i Nebevi'nin inşası biter bitmez Oradan bir arsayı satın aldırır, İbn Mesud'u kendi yanında tutmak için o arsayı da ona verir. O günden sonra Abdullah İbn Mesud Efendimizi bir gölge gibi takip eder. Hatta Efendimiz ona der ki, istediğin zaman gel. Hiçbir şeyden çekinme. Ben hücreyi sadettiğim, evimdeyim. İstediğin zaman gel, bana ne soracaksan sor. Yıllar sonra o iman ailesine katılacak bir isim var. O da alim sahabilerden bir tanesidir. Hayber seferi sırasında gelip katılmıştır. Cafer bin Ebi Talip ile aynı zamanda Ebu Musa el Eşari şöyle bir itirafta bulunacak. Ben diyecek hicretin 7. yılı Medine'ye geldiğim zaman ilk günlerde Abdullah ibni Mesud'u peygamberin ehli beytinden zannediyordum. Çünkü destursuz o eve girip çıkıyor ve her anda her zeminde Resulullah'la beraber. Efendimiz niye ona bu ayrıcalığı verdi? Seviyeyi biliyor. Onu kendi yanında tutarak daha sonraki nesillere dinin intikal ve muhafazasında İbni Mes'ud'a biçilen rolün bir gereği olarak ona bu ayrıcalığı veriyor. Ve o günden sonra da Abdullah İbni Mesud Medine'de Efendimizin yanındadır. Mekke'de de onun yanındaydı zaten. İbni Mesud'un özelliklerinden bir tanesi de sesinin çok güzel olmasıdır. Kur'an'ı çok güzel okur. Bir gün Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ona tekvir suresini okutturmuştur da. Ayet o kız çocuğunun diri diri toprağa gömülme meselesine gelince... Efendimiz gözyaşlarına boğulmuştur. İbni Mesud da o sureyi tamamlayamadan ayeti orada bırakmıştır. Bir gün yine gelmiştir efendimiz Medine'de. Ey İbni Mesud ya da ey İbni Ümmu Abd ona bazen öyle de hitap eder. Hadi bana bir Kur'an'dan ayetler oku demiştir. Anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah. Allah Kur'an'ı sana indirmişken ben mi sana Kur'an okuyayım ey İbn Mesud? Ben dinlemeyi daha çok severim. Başlamıştır okumaya. Nisa suresinden açmıştır. Nisa suresinden götürmüştür. 41. ayete gelmiştir. Ayet efendimizin şahitliğinden bahsediyor. Her ümmetten bir şahit çağırdığımız zaman seni de onlara şahit olarak çağırdığımız zaman onların hali nice olacak ayeti gelince Efendimiz dayanamamıştır. Kefa ya Abdallah ya da hasbuke ya Abdallah demiştir. Dur yeter. O ayet almış götürmüş Efendimiz'i aslında ayette bizatihi Efendimiz'e yönelik bir şey yok. Efendimiz'in durumunu resmediyor. Ama orada bize yönelik bir sıkıntı var. Ve ihtimal ki Efendimiz yine bizi ağlamıştır. Her ümmete şahit getirildiği zaman, sen de onlara şahit getirildiğin zaman, onların hali nice olacak ayeti Resulullah'ı anlatan ilahi bir ayet olarak i̇bn Mesud'un dilinden dökülmüştür. Öyle güzel bir ses, öyle güzel bir seda ki, İbni Mesud o sedanın ve sesi duyurduğu zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam dayanamamış orada bıraktırmıştır. Hazreti Ömer anlatıyor bir gün diyor geç saate kadar Ebu Bekir'in evindeydik işimiz bitti benle Resulullah çıktık o evden Ebu Bekir dedi ki ben sizi götüreceğim o da geldi bizimle geçiyoruz hücre-i saadete doğru. Baktı ki birisi Kur'an okuyor içeriden namazda. Efendimiz anında durdu. Kulak kabarttık. Abdullah İbni Mesud. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dedi ki Her kim Kur'an'ı indiği tazelikte dinlemek istiyorsa İbni Mesud'u dinlesin. Sözü anladınız mı dostlar? Kur'an'ın indiği tazelik. Ya da onu şöyle anlasak da doğru anlamış oluruz, Cebrail'in tazeliğinde Kur'an, Cebrail'in tazeliğinde. Bu nasıl bir şey? Bu bambaşka bir şey, peki bu imkan dahilinde mi biz 1400 asır sonra, küsür sonra gelen, 14 asır sonra gelenler böyle bir Kur'an okuma ihtimalimiz var mı? İnanın ki var. Bakın ve vesselam efendimiz ne diyor? Kur'an bir ucu Allah'ın otoritesinde bir ucu yerde tutacak eller bekleyen Allah'ın ipidir. Vahyin önüne böyle oturduğunuz zaman. Bir ucu sizin elinde Elinde bir ucu Rabbimizin Otoritesinde ilahi Kelama böyle bir muamele Yaptığınız zaman okuduğunuz Kur'an Cebrail'in Tazeliğinde oluyor Ve İbni Mesud'un Her hali böyledir O demiştir ki ben 70 süreyi Bizatihi Resulullah'ın Dilinden ezberledim Başka bir şeyden değil Ondan duydum ve ezberledim Öyle olunca da Allah'la olan münasebetini canlı tutunca ki onun adı ihsandır, ihsan şuurudur. İlahi kelamla olan münasebetini de bu manada kurduğu zaman okuduğu her ayet indiği tazelikte onun dilinden çıkıyor. Efendimiz diyor Hazreti Ömer bu sözü söyledi dinlemeye başladı. İbni Mesud okuyor Efendimiz kendinden geçiyor. İbni Mesud okuyor Efendimiz kendinden geçiyor namazı bitirdi duaya başladı. Uzunca bir dua etti diyor İbn Mesud. Ya Hazreti Ömer onun uzunca bir dua ettiğini söylüyor. Dualar o duasından bir cümleyi bize söylüyor. Allah'ım diyor senden bitmez tükenmez nimetler. Derin bir iman Cennetin en yüksek yamaçlarında Resulün Muhammed'e de komşuluk isterim. Diyor ki Hazreti Ömer İbni Mesud dua ettikçe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amin diyor. İbni Mesud dua ettikçe Efendimiz amin diyor. Ben kendi kendime dedim ki iste ey İbni Mesud iste ne istersen iste Resulullah duana amin diyecek ama beni duymuyor diyor. Duayı da bitirdi diyor. Biz çıktık geldik. Efendimiz'i evine bıraktık. Dönüp geldik. Sabah namazı vaktinde koşup bu müjdeyi vermek istedim. Abdullah İbni Mesud'a. Vardım kapıyı çaldım çıktı. Müjde dedim müjde. Güldü. O müjde bana geldi dedi. Kim getirdi benden önce? Ebu Bekir senden önce ulaştırdı bana. Ah dedim Ebu Bekir yine geçtim beni. Hiç seni geçmeyecek miyim ben? Bir hayırı da bana bırak, ben yapayım demiş o gün orada. Ama sonuna kadar hayırların öncüsü hep Hazreti Ebubekir olmuştur. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okurken ona söylediği o söz, duasına karşılık söylediği o sözler İbn Mesud'un değerini anlamamız açısından çok önemli sözlerdir. Başka bir sözünde ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Eğer Müslümanlara istişare etmeden bir halife atamak isteseydim o kesinlikle İbni Ümmü Abd olurdu. Abdullah İbni Mes'ud'a ve vesselam Efendimizin biçtiği roldür bu. Efendimiz bu işin istişareyle de olacağını bu sözde de beyan etmiş oluyor. Medine'deki o günlerde... Efendimiz'i bir gölge gibi takip eden İbni Mesud Bedre katılmış 313 yiğitten biri olarak o gün Bedrin meydanına bizim adını Sümeyra diye bildiğimiz o büyük İslam kadını İslam'ın yüz akı olan o büyük insan asıl ismi Afra bint Ubeyt üç oğlunu göndermiş Muaz Muavviz ve Af isminde onlara muhabbet dersini vermiş. Peygamber nasıl sevilir bunu öğretmiş. Bu üç oğlan üçgencecik delikanlı görmedikleri halde Ebu Cehil'e düşman olmuşlar. Resulullah'ın düşmanı diye. Ve Bedrin meydanında üçünün kılıçlarıyla Ebu Cehil doğranmış. Bedrin arkasına doğru kanlı Kılıçlarıyla efendimizin huzurunda o çocuklardan iki tanesi. Af şehit oluyor orada. Muaz ile muaviz geliyorlar. Muaviz de ileri derecede yaralı olmasına rağmen. Ya Resulallah biz Ebu Cehil'i öldürdük. Delili kılıçlarımız. Resulullah diyor öldürdünüz mü? Evet diyorlar. Nerede? Falanca yerde. Ey Abdullah koş. Bak bu gençler. Ebu Cehil'i öldürdüklerini söylüyorlar. Koş bakalım öyle mi? Koşa koşa gidiyor Abdullah İbni Mesud. Bakıyor ki ölmemiş Ebu Cehil ama ölüm yoluna girmiş. Kılıç darbeleriyle yaralanmış son nefesini verecek. Tam Ebu Cehil'in göksünün üstüne çıkıyor ayaklarıyla. Ebu Cehil diyor ki ey çobancık küçük ya ona öyle hitap ediyor. Çok yüksek bir yere çıktın sen bırak diyor onu Allah bugün hakkı aziz batılı ise zelil kılmıştır. Ne yani Muhammed'in adamları olarak sizler galip mi geldiniz? Evet diyor. İnkarda o kadar samimi ki bu Cehil o anda küfür yolunda ölürken bile inkarının samimiyetini Aksettiren sözler söylüyor. Niçin Efendimiz o kadar Mekke müşri varken Hazreti Ömer'le Amr İbni Hişam onun asıl adı Ebu Cehil'e ki Ebu Cehil Ömer'in dayısıdır. İkisine dua etmiştir. Siz buradan onu anlayın. Samimi oldukları için Efendimiz küfürde şirkte samimi olanın İslam'a girdiği zamanda samimi olacağını bildiğinden onlara dua etmiştir. İnmiştir Ebu Cehil'in göksünün üzerinden Allah'ın büyüklüğünün ne kadar olduğunu sadece şu tablo üzerinden bile anlayıp bir kez daha la ilahe illallah dememiz lazım. O gün Mekke'nin o ilk günlerinde Rahman suresini okudu diye ayaklar altında çiğnenen Abdullah İbni Mesud. Şimdi kendisini ayaklar altında çiğneyen o adamlardan birinin üzerinde ne diyor? İniyor oradan Ebu Cehil'in kılıcını alıyor son bir darbeyi vurarak Ebu Cehil'i gönderiyor. Varıyor Allah Resulüne haber veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetin firavunu yıkıldı ümmetin firavunu ümmetimin firavunu Öldü deyip Ebu Cehil'in ölümünden mutlu ve mesut oluyor. Uhud'da aynı Bedir'de Hendek'te onları anlatmaya benim takatim yok. Sizin de mecaliniz kalmaz. Hazreti Ebu Bekir döneminde irtidat hareketlerinde yine cihat meydanlarında. Hazreti Ömer döneminde bir ayağı cihat meydanlarında bir ayağı ilim meydanlarında. Hazreti Ömer hep onu gördüğü zaman ne diyor biliyor musunuz? Ey İbnü Ümm Abd sen ilimle dolu bir küpçüksün. Kenifun meliyun bil ilm ifade bu. Küpçük niye? Ufak tefek ya ona öyle hitap ediyor. İlimle dolu bir küp, bir küpçük böyledir hali. Ve bunu bildiği için Hazreti Ömer onu tutup Kufe'ye gönderiyor kadı olarak. Ammar bin Yasir'i vali olarak onu da kadı olarak. Gönderirken yazdığı mektupta şudur. Ey Kufeliler eğer nefsimi size tercih etmemiş olsaydım asla Abdullah İbni Mesud'u size göndermezdim. Ne kadar sevdiğini. Ne kadar önem verdiğini siz bu cümlenin üzerinden anlayın. Ama sizi sevdiğim için nefsimi değil sizi nefsime tercih edip onu size gönderdim demiş. Yıllarca onu orada bırakmıştır. Yıllar sonra Hazreti Osman döneminde bazı iç meselelerden dolayı o görevden alınmış geriye doğru geliyor. Yolun güzergahı Rebeze'den geçiyor. Rebeze'den geçerken Ebu Zerde son ölüm anlarında müzer kimdir gelen diye bakınca Abdullah İbni Mesud olduğunu anlıyor Ebu Zer'e bu müjdeyi verince Sadaka Resulullah diyor Vallahi Allah Resulü yıllar önce söylemişti Seni ashabımdan salih bir adam defnedecek demişti Salihlerden bir salih Abdullah İbni Mesud geldi, geldi. Şimdi söylediğim söz belki içinizden Bazılarını rahatsız edecek ama Ebu Zer'dir bu. Zaten rahatsız eden sözler söyler. Rahatsız olanlar Ebu Zer'e söylesinler söyleyeceklerini. Abdullah İbni Mesud'a dönüp diyor ki beni sen edeceksin Allah Resulü bu müjdeyi verdi. Orada İbni Mesud Tebuk'a gidiyor zihni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yıllar önce söylediği söz. Ey Ebazer tek başına yaşadın. Tek başına ölecek, tek başına da dirileceksin. O sözü de hatırlar. Orada defnedeceğinin haberini de orada konuşurlar. Döner Ebazer İbni Mesud'a der ki beni sen defnedeceksin. Ama ne olur beni kefenleyecekken... Devlet işlerinde çalışmış, devlette maaş almış birinin vereceği kefenle beni kefenleme. Bu İbni Mesud'un Mesud'a Ebuzer'in Zer'in söylediği bir sözdür. İbni Abdilber der ki orada 14 kişi vardı. İbni Mesud'un o heyetinin içerisinde ensardan bir genç ayağa kalktı. Dedi ki ey İbni Mesud biliyorsun ben. Ensar'dan bir gencim. Devlet işlerinde de hiç görev almadım. Anamın da bana hediye ettiği bir cübbe var. Onu vereyim de ebazere kefen olsun. O verilir ebazere, kefenlenir orada ve öylece defnedilir. Döner gelir. O yıl Ebuzer'in gittiği yılın arkasından hastalanır ve düşer yatağa. Ab Abdullah İbn Mesud ölüm yolundayken Hazreti Osman onu ziyarete gider. Hazreti Osman'ı karşısında görünce ağlar. Gözyaşları içerisinde. Hazreti Osman onu teskin eder. Ey Abdullah der. Ölümden mi bu korku? Nedir bu gözyaşı? Siler gözyaşlarını. Hepimize ders olması gereken bir şey söyler. Ne ölümden korkusu der. Akıbetimden korkuyorum günahlarımdan korkuyorum yarın Allah'a vereceğim hesaplardan korkuyorum Allah Resulü'nün dilinden cennetle müjdelenmemiş miydi bu insan peki ne, nedir bu akıbet korkusu nedir bize ki biz cennet müjdesini Resulullah'tan mı aldık ki bu kadar rahat halimiz sorgulanması gereken bir şey Bukhari'nin davet bölümünün 4 numaralı rivayetini aktarayım size. Rivayet i̇bn Mesud'un rivayetidir. Mümin kul günahlarını gözünde öyle büyütür, öyle büyütür ki günahlar onun nazarında bir dağ gibi olur. O da o dağın eteğine oturur. Sanki dağ üzerine yıkılacakmış gibi her an bu halde durur. Bir diğeri de günahı Burnunun üzerine konan sinek gibi görür. Biz hangi sınıftayız? Herkes sorsun ve ona göre adımlarını ayar çeksin. Günah işlememek değil, tehlikeli olan nedir biliyor musunuz? Günaha alışmak, günaha tepkisiz davranmak. İbni Mesud giderken bunu öğreterek gidiyor. Hicretin 32. yılı, yaş hicri olarak 63-63. Allah Resulü'nün yaşında milacı, miladi olarak 61 Medine'de gözlerini kapar cenaze namazını Hazreti Osman kıldırır kabre çok sevdiği kardeş olarak gördüğü Zübeyir bin Avvam indirir cennetül bakiye de defnedilir Allah ondan ebeden ebeden razı olsun bizi de razı ve memnun olacağı kullarından eylesin inşallah Aziz kardeşlerim söz çok Söylediklerimi söyledim söyleyemediklerimden dolayı da Allah beni affetsin ama ben size bu söylediklerimin Direkt hayatlarınıza ders olması adına 5 tane cümle emanet edeceğim Aslında söyleyen bir yönüyle İbni Mesud'dur çünkü onun hayatını konuştuk onun hayatından konuştuk Onun hayatının üzerinden söyledik söyleyeceklerimizi bu 5 cümle Abdullah İbni Mesud'un ruhunu Muş'ta yeniden diriltme adına size bazı mükellefiyetler bazı sorumluluklar yükler İster alırsınız bu sözleri sözlere uyarsınız ister almazsınız bu sözleri uyursunuz siz bilirsiniz ben söz bir emanet emaneti size emanet ediyorum artık siz nasıl bilirseniz öyle muamelede bulunun 1 Tevhid bir olanı birlemek, Allah'a ait alanları başkasıyla paylaşmamaktır. Bu hakikati iyice anla ki, Abdullah olasın. Bu hakikati unutma ki, Abdullah kalasın. Abdullah İbni Mesud'un bize söylediği en önemli, en hayatımızda alıp da şöyle bir, Çek yapabileceğimiz, kontrol edeceğimiz ilkesi buydu. İki, Risalet davasına mensup olmak, Göreve çağıran sesi duyar duymaz meydana atılmaktır. Allah adına sen meydana çık, Tekmeler altında ezilsen de sen Abdullah'sın. Bir daha söyleyeyim mi bu maddeyi? Risalet davasına mensup olmak,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 Tevhidin hakikatleri söylenecek. Risalet davası gibi bir davamız olduğu hatırlatılacak. İman hakikatleri kavratılacak. Kur'an nesli yeniden yetiştirilecek. Sahabenin sevdası, aşkı bu toplumun insanlarının yüreklerine ekilecek. Kim yapacak bu işi? Yoksa siz de Mehdi bekleyenlerden misiniz? Mehdi gelecek hoş geldi diyeceğiz ona asker olacağız. Derdimiz o değil. Şimdi işimiz beklemek işi değil. Allah'a davet eden davetçiler lazım. Ben deyip el kaldırabiliyorsak. 14 asır sonrasından gelsek bile. Mekke'de Medine'de değil. Muş'ta gelsek bile o altın halkanın bir ferdiyiz. Ve bu Risalet davasının bir mensubuyuz. İş budur görev budur. 3. Kulluk yolu. Kardeşsiz yürünmez. Mekke'nin zorlu yollarında sağında Zübeyir gibi ihlas abidesi. Medine'nin taşlı yollarında solunda Muaz gibi ilim abidesi kardeşlerin olsun. Düşünce sana el uzatacak kardeşler edin ki yolda kalmayasın. Bir daha tekrar edeyim ben biraz. Erzurumlu olduğum için tazikli konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Onun için yavaşlatmakta fayda var. Bir daha tekrar edeyim. Kulluk yolu kardeşsiz yürünmez. Bunu unutmayın ne olur. Bakın Kur'an bize kunu sadikin demedi. Kunu ma'as sadikin dedi. Sadıklardan olun demedi. Sadıklarla beraber olun dedi.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 Yolda kalmayasın. 4. Allah'ın kelamıyla bağını güçlü tut. Onu her zaman Cebrail tazeliğinde oku. Semadan sana sarkıtılan o ipe sımsıkı sarıl. Ona sımsıkı yapış ona iyice sarıl. Kur'an'a dört elle sarıl ki dost diye yılana sarılmayasın. Allah'ın kelamı ile bağını güçlü tut. Onu her zaman Cebrail tazeliğinde oku. Semadan sana sarkıtılan o ipe sıkı yapış. Ona iyice sarıl. Kur'an'a dört elle sarıl ki dost diye yılana sarılmayasın. Beşincisi ve sonuncusu. İhtilafın ahlakını iyice öğren. İhtilaf rahmet tefrika zahmettir. Her meselede kardeşlerinle aynı düşünmeyebilirsin. Bazen kardeşlerinle yollarını da ayırabilirsin. Hizmet yolların ayrılsa da eğer amaç Allah'ın rızası ise kardeşlik hukukunun devam ettiğini unutmamalısın. Bunu da bir daha tekrar edeyim.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 Hz. Osman'la Abdullah İbni Mesud'un arası biraz açıktı. Aralarında bazı ihtilaflar vardı. Fıkıh ihtilaflar vardı. Bazı meseleleri farklı değerlendiriyorlardı. Onlardan bir tanesi de şuydu. Hz. Ömer'in hilafetinden sonra Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde halife olarak Hz. Osman Mekke'de hac emiri bulunurken Efendimiz Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Mina'da namazları kısaltmalarına rağmen, yani dört rekatlık namazları, iki rekat kılmalarına rağmen, Hazreti Osman namazı tam kıldı. Dört rekat olan namazı dört rekat kıldı. Yanlış dedi Abdullah İbn Mesud. Yanlış yapıyorsun. Yanlış. Efendimizin yapmadığı. Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in yapmadığı bir iş yapıyorsun. Hazreti Osman'ın kendi gerekçeleri vardı. Gerekçeleri de çok sağlamdı aslında. Şimdi fıkhı bir meseleye girip bu saatte sizi yormak istemiyorum. Ama bir cümle söyleyeyim ki mesele anlaşılsın. Hazreti Osman dedi ki sadece hac maksatıyla buraya gidip gelenler var. Bizi burada bu halde gören insanlar namazı eksik tanıyacaklar bizim yüzümüzden. Dört rekat namazı iki rekat olarak bilecekler. Yarın kendi memleketlerine döndükleri zaman namazı böyle bizden gördükleri için böyle kılacaklar. Onun için ben dört rekat kılıyorum demesine rağmen Abdullah İbni Mes'ud ona muhalefet etti. Dikkat buyurun. Bir sene hacda. Hac emiri Hazret Osman o da cemaate namaz kıldıracak. Arkasında cemaat saf tutmuş. İmam olarak Abdullah İbni Mesud dönüyor onlara diyor ki ey cemaat Mina'da namazlar biz sefer halinde olduğumuz için iki rekat kılınmalı. Ben Resulullah'ın bu şeyini gördüm. Hazreti Ebubekir'in Bekir'in Hazreti Ömer'in bu işine şahit oldum. Benim görüşüm de elbette ki onların görüşü. Ama madem Hazreti Osman ümmetin halifesi ve namazın dört rekat kılınacağını söyledi. Ben kendi görüşümü arkaya aldım. Namazı size dört rekat kıldırıyorum. Gelin de hayran olmayın Abdullah İbni Mesud Gelinde Gelin de ihtilafın ne demek olduğunu, ihtilaf ahlakını öğrenin onun üzerinden. Onun için o beşinci maddeyi böyle anlayın. Ve ihtilafın evet rahmet olduğunu asıl tehlikeli olanın tefrika olduğunu onun ise zahmet olduğunu hiç unutmayın. Allah aramızdaki ihtilafları kaldırsın. Abdullah İbni Mesud'un rehberliğinde önderliğinde yeniden bizleri adam etsin. Yeniden İslam'ın ve Kur'an'ın insanları olarak insanlığın karşısına o güzel mesajları duyurmayı bizlere nasip eylesin. Muş'un bu güzel insanlarına, sahabeyi ve İbni Mesud'u gerçek manada sevmeyi nasip etsin. Onların önderliğinde ve örnekliğinde sizleri yürütsün inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.